وَاَلْحَب۪يبُ الَّذ۪ي تُرْجَعَ Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatü Vessalam. Alâ Seyyidil Mursalin Muhammedin. Ve alâ ve sahbihi ecma'in. Kıymetli kardeşlerimiz, Allah razı olsun hepiniz birçok adet kat şerifler sure celiye cemile ve esma husna'dan okunacakları okumuşsunuz. Rabbim kabule kalin eylesin. Şimdi müsepatın sonunu ekrana yansıtabilir miyiz şeyine hocam? Allah mahfili ve veldeyi tarafını. Kitaptan onu şeyden sonra imsak hemen olur olmaz ama müsebbahat okuyalım, müsebbahat. Hadr Aleyhisselam'ın virdidir. Biliyorsunuz o çok büyük bir virddir. Bütün belalar kaldırıyor. Her sabah Güneş doğmadan bir de Güneş batmadan ikinden sonra sabah akşam okunuyor da öbürleri bildikleriniz on şey yedi kere tekrar ediliyor da yani sekizi ilan edersen biliyorsunuz da dokuz on duadır. Yunus Aleyhisselam'ın kavmi de helak olacağı zaman, o dua ile kurtulduğumuz, sefahatın sondaki dua ile. Çünkü çok acayip manası var. Ya Rabbi bize, yakışanı yapma bize, sana yakışanı yap bize diye. Çünkü bize yakışan, yani helak olmamız. O kadar günahımız var ki, özellikle Müslümanlar olarak, İslam'a karşı gevşekliğimizden dolayı, ...emr-i yani nehyâ terk ettiğimiz, reddiyeleri terk ettiğimizden dolayı, hacımız, hocamız, toptan bu işin içindeyiz. Belayı hak ettik yani. E onun için, ''Ya Rabbi sen bize yakışanı yapma, bize sana yakışanı yap bize, Kerem sahibisin.'' ''Hilim sahibisin, acele ceza vermesin, mağfiret sahibisin.'' Onun için o dua çok önemlidir. Müsebbahat hakkında bizim müstakil Risalemiz var. Lale Gül yayınlarında yani benim e, kitaplarımda neler var? Bütün hazineler onlarda, bütün düğümleri çözen salavat onlarda, belayı kaldıran zikirler onlarda fakat millet kitap okuyup de amel eden yok maalesef. Ee, sizler de tabi denilenleri yapıyorsunuz ama e, sohbet dinlemede meraksınız ama kitap okumuyorsunuz. Halbuki kitap okuma, okumak zikirdir ve ibadettir ve ilimdir. Hangi kitap? Ayet-i Hadis olan kitap. Ayet-i Hadis olan kitap okunmadan ilim olabilir mi yani? Zaten şu anda gidip hocaların yanında ders alma imkânları da kalmadı. İnternetlerden ne kadar olur yani. Herkes internetten ders veriyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Hepsi geldi benim lafıma yani. Teknolojiyi kullanalım, tebliğ yapalım, şunu yapalım, bunu yapalım. Bana neler ettiler? Bizim ham softalar neler ettiler bana? Radyoda, dergide, televizyonda. Şimdi baktım hepsi dergi şeyler, internet kanalları kurmuşlar. Oralardan sohbetler e, yapın. Yafın tebliğ Belliğü. Ayni ve levâyetin. Bir ayet olsun. Benden tebliğ edin. Yani ulaştırın. Ne manası vardı bizden çekişimde bugüne kadar kuvveti bölmenin? Bir müslümana daha fazla sohbede değdi bir hoca efendi. Daha faydal olmaz mıydı? Yani öngörü maalesef yok. E, efendi Hazretlerimiz hep önümüzü açtı bizim bu işlerde. Ta 15 sene evvel. Mecbur bıraktılar bize. Cevap vereceğiz dedi. Ta o zaman televizyon müsaadesini tema. ama biz imkan bulup da kuramadık. ta kaldı hapisten ne kadar sonraya. Elhamdülillah, bak bugün size e, Allah'ımızın e, izniyle, müsaadesiyle, kudretiyle istediğimiz vakitte evimizde dururken ulaşabiliyoruz. Nereden ulaşacaktık şimdi? Nereden ulaşacaktık? Onun için Mevla'yı hamd edelim de bu hastalarımızı ziyade eylesin. E, bunların da kesilmesinden muhafaza eylesin. Çünkü hiç olmasa bir şeyleri anlatıyoruz birbirine. Hediyetine vesile oluyoruz. Şimdi sizden iki şey e, isteyeceğim. E, önümüzdeki haftaya kadar bunlar çok kuvvetli dediklerim. E, Enâm suresi celiyle cemilesini e, 70 bin hmm, melakê indirdi. Şimdi e, Enâm suresi sayfa kaçtı acaba şeyini bir arayın Hasan da. Bu yeni kitaptan sağ taraftan Arapça başladı ya. Yeni kitaptan sağ taraftan Arapça tarafından hangi Efendim, e, sayfede başlıyor. E, ona göre, onu kardeşlerimize söyleyelim çünkü orada diğer bazı sureler de var ama e, kitap da bugün çıktı. E, yani geliyor Lale Gül'e. Kitabın adı Emraz-ı Sariye ve Korunma Yolları. Yani bulaşıcı hastalıklar ve korunma yolları. Bu korunmanın maddi manevi tedbirleri var. Kurtulmanın tedbirleri var. Allah'tan başka kurtaracak yok. Celle Celaluhu, Rabbimize, bana dua edin. Ödûûni es seciblekûm. Dua edin, kabul edeyim sizin için, buyuruyor. Fezkurûni korkum. Siz beni zikredin, ben de sizi rahmetimle zikredeyim, buyuruyor. Şimdi bizi azapla zikretmiş. Bela ile zikretmiş bizi şimdi. Başımız beladan kurtulmuyor. Ümmetimiz perişan. Kâbemiz kapandı. Ravzamız kapandı. Mescitlerimiz kapandı. Önümüzdeki Ramazan şerifimizde teravih cemaatlerimiz kapandı. Ne hatimlerle kılan camiler vardı. Biz de niyet etmiştik. Allah niyetimize göre versin ama... E, yani bu bir bela değilse daha da bela aramayın yani. Daha da bela aramayın. Mevla bize gazap etti. Gazap etti yani. Kazık. Efendimiz öyle derdi. Kızdırdık derdi Rabbimizi derdi. Kızdırdık. Çünkü... Ne me lazım? Bana nedendi? Kimse kimse... Ya bu yanlış demiyor ya. Mevla böyle şey sevmez. Herkes birbirimize yanlışımızı diyeceğiz. Kardeşim iyiliği emretmek, kötülükten ne yetmek. Öyle bela gönderirim ki halimleri hayran bırakır diyor. Yani en yumuşak huylu adam bile şaşar kalır bocalar, en akıllı adam bile çare bulamaz. Aha gel bul. Öyle bela veririm diyor. Fitne salarım üzerinize buyuruyor. Ondan sonra en iyileriniz dua eder. Bak evliya, kutup, kavs. Bazen öyle bela gelir ki Gavs bile Mevla'yı iptal eder. En son nokta Gavs'ın makamıdır. Fela üstü cevabı biliyorum. Duaları kabul olunmaz mı böyle? kazay mübremse Mevla buyurur ey benim dostlarım. Bu kulların belayı hak etti, bu kesinleşti. Siz bu işte devreye girmeyin. Gir, giremiyor işte. Hangi evliya devreye girebiliyor şimdi? Yani Gavs da bir şey yapamaz buna. kazay Mübrem geldi, bindi başımıza. Ancak dua. Et, du, et dua. Yaruddül kader buyuruyor. Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh. Dua kaderi de geri çevirir. Kazayı da geri çevirir. Belayı da geri çevirir. Zikir, zikir, zikir dua. Allah gazap ettirdik. Onun için meşayih burada ikinci cilt çıkacak da. O ikinci ciltte meşayihın bu duasını söyleyeceğim size. Acayip bir şey. Günde işte 136 kere okunuyor. Olmadı. Bütün buradaki sayılarda 136 El Mü'min ismi şerifinin e, sırrındandır. Bütün meşayih bunu beyan ediyor. Çünkü el-mü'min kullarını azabından emin kılan. O ismi şerifin hesabı hepçedir 136 olunca diğer dualar da 136 okunuyor. Mü'min ismine tekabül etsin diye. E, o, o dua acayip. Meşayika Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öğretti. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mane alemde öğretti bütün meşayika. Bütün kitaplarda geçiyor. Taşgöbrüzade geçiyor. Abdurrahman Bestami Hazretleri Bursa'da metfun. Allah fena'nın talebesi büyük evliya vefk ilminde, havas ilminde evliya Allah'ın reislerinden. Kaç tane risale yazdı? 60 tane falan yazdı. Sultan II. Murad'ın çok sevdiğiydi. Ona ithaf etmiş kitaplarını. Bir tanesi Vasfud Deali Edvai veba. Onda da var. Ondan sonra efendim Eledaiyetul Muntakabe. O onda da var. Hepsi bütün meşayih yazmış bunu. O dua yani. Allah'ıma sekkin sadmete heybeti kahramanil ceberut duaya bak ya insan titriyor yani ya rabbi diyor ceberut yani Allah'ın azamet heybet celal izzet tarafından sıfatların tarafından onların saltanatının gücünün heybetinin sadme sadme demek darbe demek yani darbe de Arapça ama siz, Türkçeleşmiş bir vuruyor bir darbe ya rabbi diyorum senin diyor kahrının Kahraman da kah kahrdan geliyor. Yani senin ululuğunun, izzetinin kuvvetinin, şiddetinin nebat bir kele şedid diyor. Rabbinin yakalaması çok şiddetidir diyor Kur'an. Onun için senin cebarut aleminin kahrı, kahır sıfatı, ez ezici gücü kullandı şimdi bize. Nefes aldırmıyor bize şimdi. Nefes aldırmıyor. İnim inim inletiyor hepimize. İşte cebarutun kahramanı, kahır sıfatı ne oldu mu? Sallat etti Mevla bize. Onun tecellilerine. Ya Rabbi diyor bu Ceberut aleminin kahrının heybetinin sadmesini yani vuruşunu vurdu bize şimdi. Bu darbeyi sakinleştir diyor kurban olduğum diyor. Neyle sabitleştiriyor? <Sessizlik> Bil latifetin naziletil varidetimin babi feyabani il melekut diyor. Allah Allah. Ne dua üretmiş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meşayihe görüyor musun? Hadis kitaplarında bulamazsın bunu. Hep mana aleminde bunlar öğretti. Hep ilgileniyorum metiyle sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bizimle ilgilenmiyor mu zannediyorsunuz? Şimdi diyorlar Rasulullah ziyaret eden de kalmadı, selam veren de kalmadı. Ne olacak şimdi görüyor musun? Ne ne olacak? Her yerden salat selam okuyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabrinde haydır diridir namaz kılıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhu bütün alemleri kaplamış. Herkesi ziyaret ediyor. Bütün meşayih onunla görüşüyor. Rüya aleminde dostlar buluşuyor. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhunu sen kabr-i şerifte hapsetebilir misin haşa? Hep bizle o ilgileniyor. Ve ne buyuruyor? Melekut aleminin melekut, manevi Alem mülk, bizim gördüğümüz taraf, gökler, yerler, dağlar, taşlar. Melekut görmediğimiz taraf, yedi kaç sema, arz, kürsü, levh, kalem. Melekut aleminin feyiz kapısından varid olan, nazil olan, e, lütuf sıfatınla lütuf sıfatınla burada lütuf devreye girecek. Başka çaremiz yok. Lütuf sıfatınla ne yap? Ceberut sıfatının kahrının, heybetinin, sadmesini sakinleştir diyor. Hatta ne teşebbize bir eziali lutfuge bir senin lutfunun eteklerine yapışabilelim. Fe na tasume inzali kahrike. Kahrının gazabının inzalinden sana sığınalım. Senden sana sığınılır. Havcubike ancak senden sana sığınırız. Kime sığınacağız? Kimin ne gücü var ya? Amerika, Rusya bir görünmeyen virüsten indirdi aşağı. Kurban olduğum. Ne heybet gösterdi? Hani ordularınız vardı? Hani e, şeyleriniz, askeri e, uçaklarınızın gemileriniz vardı? İstediğiniz yere gemi gönderiyordunuz. Bütün e, bir memleketi hemen bombalıydınız. Bak gözle görünmeyecek kadar ufak bir şeyle tevirdim sizi Mevla buyuruyor. Onun için kahrının ...nüzülünden sana sığınalım. Ya del kuvveti'l Kamileti vel kudreçil şâmileti. Ey Kamil kudret sahibi, mükemmel güç sahibi. Her şeye şamil olan kuvvet sahibi, her şeye şamil olan rahmet sahibi. Kurban olduğum sana Allah'ım. Bu dua çok önemli de bu ikinci cidde çıkacak. Bunun sayıları var. İşte onlar okunacak inşallah. İşte o ikinci cilde gece gündüz ona da uğraşıyorum ama maniler de var. Birisi sohbet ediyor, birisi işte bağlanalım, sana bir şey soralım. Onlara da cevap vermeden olmuyor. Böyle şeyimiz var tabii. Kendimizde de, vücudumuzda da tabii zafiyetler var. Onun için e, bu duaları yapacağız. Şimdi size iki şey talep ediyorum. Birincisi, En'âm Sure-i celle -i Cemilesi'ni 70 bin e, melâke-i indirdi. Kim, kim En'âm suresini okursa... Ne getirdiler bize? Ha hocam. Ekrana verecek mi? Tamam. Ben... ya yani kitaptan... ...okuyanlar için sayfa 290'da kitaplarınızı hazır edin, müsebbahatı birlikte okuyacağız, ilanlar. Birinci cilt, Ezkar. Yeni çıkan Ezkar'ın birinci cilt sayfa 290'da efendim. Diğer ilanları zaten ben yaptıracağım. Bildiğiniz şeyler, Fatiha, Nas ...bu tesbihatla, salavat ile peşine duası var. İşte Yunus Aleyhisselam'ın kavminin kurtulduğu müsebbaatta zaten. Her gün müsebbaatı okusa, adam zaten bela gelmez. Hiç. Hazır Aleyhisselam öğretti bunu. Bütün meşayih ittifak etti bunda. Efendim, e, bu müsebbaat. Ondan sonra En'am Suresi kaçtaymış? Şeyi... Beş, beşten başlayıp, Beşte En'am Suresi başlıyormuş? Sağ taraftan. Evet. Şimdi bu Emraz-ı Sariye, Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma yolları kitabımız. ...şu an bugünden hemen talep edebilirsiniz. İnşallah çık, çıkıyormuş, bugün geliyormuş. Bu kitabın sağ tarafı, aynı böyle şu sağ var ya Kur'an okur gibi. Kur'an sağ taraftan açılıyor ya. Sağ tarafından açıyorsunuz, 5. sayfada Enam Suresi başlıyor. Yani bayağı gidiyor. 29'da bitiyor. 29'da. E Kur'an'dan okumayalım mı? Şimdi Kur'an'dan okursan, arada iki lafzayıceler arasında yüzde yüz müstecap dua var. Ismi Azam orada. O duayı biz araya soktuk. Resulullah geçiyoruz duasını yapıyoruz. Allahu ve Kur'an devam ediyor. Hiç dünya kelamı konuşmadan. O dua orada. Onun tam şimdi sayfasını bilmemize lüzum yok. Çünkü Enam suresine başlıyorsun. Beşten geliyorsun o duanın yerine Resulullah kaçıncı adı hocam Resulullah Allahu ve O adı Celle'de yani siz düz okurken Kur'an'dan geliyorsunuz sırada. Biz onu ayrı bir yere koymadık. O zaman adam Kur'an'ın arasından açacak, onu bulacak, onu bulmayacak. Öyle iş olmaz. Resulullah Ayet-i de geliyor. İki laf sayıcılar arası. i̇sm Azam. Bunu her işte kullanabilirsiniz. Hayırlı muradınız için. Yüzde bin, bin beş yüz. İmam Cezeri bile bunu yazdı yani. El-Hüsnü'l-Azsin'de. Bu, azam burada. Bu dua ile beraber okuyorsunuz. Bir denesi var. 29. sayfada sure bitiyor. Bittiği zaman da ne var? Bittiği zaman e, hatim duası var. E, şey yani En'am'ın hatmi, Kur'an hatmi değil. En'am suresinin hatminin duası var. Bu iki duayı meşayih tertip ettiler. Bunlar birleştiği zaman özellikle lafz Celal arasındaki dua, bütün tefsirlerde de geçer. Bu duanın kısası var, uzunu var. Ben uzununu yazdım oraya. Bütün rivayetler ihtiyattan cem ettim. Bu duayı da okumak üzere En'am suresi istiyorum size. Ne kadar? Yetmiş bin Haftaya 124. ayet Ben de aklımda öyle kalmıştı da Şüphelendim 124. ayette iki laf celal Kur'an'da tek Orada var Vavsız, fesiz Çıplak olarak yan yana birbirine geliyor İki laf celal İşte iş orada bitiyor İsmi Azam orada 13. Enam suresini 70.000 okuyoruz 70.000 ne demek? İşte sayım 70.000'den fazla olsa zararı yok 70.000 okumamızdaki sır nedir? 70 bin melek indirdi buyru. Sayha dışarı. Bütün tefsirlere geçer. Şeyya hasabu'n elfe melek. 70 bin melek eşlik etti. Kim Enam suresini okursa sallallay ula kesbu'n elfe melek ve yed'una lu estagfuruna lu o 70 bin melek indiren Rasulullah sallallahu aleyhi ve gören Resulullah sallallahu aleyhiyle görüşen Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Enam suresi Mekke'de indiğinde dağlar inim, inim inlediğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem azametinden secdeye kapanıp tesbihat yaptığında Dünyada böyle bir olay olmamış. Enam suresi toptan indi. O 70 bin melek yani o indiren 70 bin melek Onu okuyan kişiye salat ediyorlar, dua ediyorlar, günahlarını istiğfar ediyorlar Okuduğu gün ve gece boyunca hangi gün okuyorsan. Ama bir kere de okumak lazım yani anlıyor musun kardeşim? Şimdi 4 sayfa oku kalk çay iç, 5 sayfa oku git Hıyar kes. Olmaz. Edeberi haatsizlik olur. Çünkü İsmi Azam da içinde. Ta 124. ayetinde. Sonunda da duası yapılacak. Bir kere de okunacak. Bir nefeste demedik. Bir kere de okunacak. Yani bir oturdun. Güzel abdestini al. Hacet namazı iki rekat kıl. On sonra kıbleye dön. Zaten namazsızlar Kur'an okuyamıyor. İki rekat Hacet namazı kıl. Hemen Enam Suresi okuyoruz. Yetmiş bin melek. Topla bakalım. Yetmiş bin kere yetmiş bin. Ediyor herhalde dört milyar... 900 bin. E, bu kadar adet Melake-i Kiram hazaratı bu Enam suresini okuyanlara salat, dua istiğfar edecekler. E, bu kadar melek bize dua ederse Allah'ın belası kalın, Azaplar kalkar. Biz dua diyoruz ama günahkar ağızlarımızdan dua diyoruz. Ama Melake-i Kiram günahsız ağızlarla bize dua edecekler. E, günahsız ağızlarla bize dua edecekler. Yüzde yüz bela kalkacak. Haftaya Cuma akşamı işte imsaha bir saat kala diyelim yine, dörde çeyrek kala'ya çevirelim de çünkü vakit yetmiyor imsak geri geliyor. Dörde çeyrek kala En'am suresine yoğunlaşalım şimdi. Ondaki haftaya da başka bir virt vereceğim. Böylece okumalar. Nuh suresi okumaya devam edenler edebilirler. Diğer inni vesaire. Bu birinci cidde ve yine Ahgaf suresi kaçtaymış? Bu şimdi çıktı kitap. Ahkaf suresi 10 kere okunacak. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zuhur etti. Meşayihtan birine bunu beyan etti. 10 kere Ahkaf suresi. E çünkü burada kafir cinlerin de şer güçlerin de helaki üçün. Ahkaf suresi 10 kere okunacak. 10, 10, 10, 10, 100 tane 10 yapın. 1000 tane 10, 1000 tane 10 yapın. Fark etmez. Ben mesela 70 bin dedim. 70 bin kere 70 bin oku enam. Ne zararı var? Ama sayı yani en az bu olmalı demek istiyorum. Ahkaf suresinin sonunda bir dua var. Ahgaf suresini Kur'an-ı Kerim'den de okuyabilirsiniz. Tabi bulup ama 30-34 30. sayfa. Kur'an gibi sağdan açıyorsunuz kitabı. Ahgaf suresini okuyorsunuz. Resulullah sall sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Meşayıf'a bu Ahgaf suresi okunacak. Peşine bir kere de duası okunacak. 10 kere duası ile beraber. Bir okuyorsun ben hemen duasını işte 34'te demek bittiği yerde duası var. 4 satır. Yani 4-5 satır. Ahgaf'ı okuyorsunuz. Hemen Akkaf'ın peşine dua okuyorsunuz, bir daha Akkaf'a başlıyorsunuz, on kere. Ya hoca Efendi, bunu bölüşelim, ben on kere on yapam, şey, okuyamam, tamam, şey yok. Yani bir kere sen oku, öbürüne bir kere o okusun ama hep duasıyla. Peşine o dua okunmak şartıyla havası bu bunun. Ne öğretildiyse öyle yapacağız, kafadan yorum yapmayacağız. Büyüklerimiz kitapta ne yazıyor, ben hepsine kaynak koydum. Kitabın içi kaynak dolu. Ha İksaur mu? Haftaya İksaur evet, Cuma gecesi giriyor. Çok önemli bu Cuma gecesi girmesi, yani bereket getirecek Cuma gecesi girmesinde hayırlarca mı oluyor? Ee, yine... 4.30 e, imsak. E biz 4.30'sa e, 3'te buluşalım. 3'te buluşalım. Duada 3'te buluşalım inşallah. Bir de en mühim mesele, bak şimdi bunları unutuyoruz. Senede bir kere fırsatınız var, o da haftaya bu gece. Ramazan'ın ilk gecesi haftaya bu gece. Perşembe'yi cuma bağlayan gece. Nedir o? Fetih suresi ile iki rekat namaz kılınıyor. Fetih suresi ile kim iki rekat namaz kılarsa ben cemaatle kıldırıyordum. Herkes okuyamaz ezbere diye. Dört buçuk sayfadır. <gülüyor> Ramazan ilk gecesi yani haftaya bu gece. Teraviden önce de olur akşam yatsı arası. Teravide çünkü ilk gün oruç olmuyor ya. Perşembe ilk gün oruç yok. Cuma başlıyor oruç gece önce giriyor. İsterseniz akşam yatsı yaparsınız, istersen teraviden sonra kıl, ister teheccüdde kıl. Herkes kadın erkek inna fetane hale ekreket namaz kılan. E, efendi, ben inna fetane ezbere bilmiyorum. Bilen varsa imam olsun sana, sen ona uy. Tabii ki sosyal mesafeyi korumak şartıyla bir kişi iki kişi. E, bilen de bulamam. Nerede bulacaksın her evde inna fetane ezbere bilen adam? O zaman e, İmam-ı Leknevi diyor ki yüz ihlasla kılacak. İki rekat yüz ihlasla kılacak diyor. Artık 50-50 yaparsınız. Anneli tutulmaz. İstersen 100 yüz yap, 200 yapsan daha eftal. Ama bir rivayette gördük İmam-ı Neysâburi'nin Kuran, Bin sene evvelki kitap, çok muhteşem bir muhattis. O zatın eserinde nafile namaz içinde şartı yok. Ama nafile namazda ezbere bilenler kesinlikle bunu yapsın. İmam Mesudi radıyallahu teala bunu rivayet ediyor. İmam İcuri diyor ki bu ona bela ile sahabeden, tabiinden almak suretiyle bunu diyebilir. Kimse kafasından böyle bir şey diyemez diyor İmam İcuri ve bütün kitaplar bunu naklediyor. Ramazan ben de bu yeni çıkan kitapta kaynaklarını zikrettim. Bulursunuz. Ee, eski Ramazan Şerif kitabımda da var 15 sene evvel. Buradaki sır eğer ki kardeşim şey yapamıyorsanız, yüzünden okuyamıyorsanız şey yani namazda ezber okuyamıyorsanız, şaşırıyorsanız şu durumudur, Yüzüne de okumaya bir rivayet var. Bir rivayet. İşte bir, rivayet bir rivayet, bir rivayettir. 13'ün e, yine 50 ikhlasa yani 100 ikhlastan da iki rekat kılın. İnna fitane'yi alamıyorsanız, ister inna fitane'yi bölün ikiye, Efendim iki rekatta tümünü okuyun. İster 2 rekatta tümünü okuyun. İkincide kulu Allah'ı, kuş fark etmez. İster birinci de başka bir soru oku ikinci de innafit alantümüne oku fark etmez diyor İmam Ucuhuri bunların beyan etmiş ee, ancak e, mutlaka ama mutlaka bütün Müslüman kardeşlerimiz haftaya bu geceye Ramazan şerifin ilk gecesi inşallah çok belalar kalkacak çünkü ne buyuruyor Ramazan şerifin ilk gecesinin sabahında ve inşallah bir tarikin ehaden millet Muhammedun sallallahu aleyhi ve sellem sabiha tevbele ''Evvel yevmi min Ramazan, illâ ghaferâ le. Ramazan'ın ilk gecesinin tam da Cuma gece, sabah da Cuma sabahı Müslüman olup da, kadar imanı olup da bu yolda kulağı olup da Allah'ın rahmetine muntazır olup da bir tane günahkar çıkartmaz diyor. Ramazan'ın ilk sabahı bütün ümmeti affetmiştir diyor. E, af olunca belalar kalkar zaten, belalar kalkacak. Onun için e, mutlaka innafetehna ile unutmuyorsunuz. Perşembe Cuma bağlayan gece. Namazda okuyabilen namazda. Okuyamayan yüz ile iki rekat. Ee, ama namazda okuyamayan mutlaka bu yüz ihlası kılsa da mutlaka yüzüne bir innafetehna okuyacak. Yüzüne. Hiç Kur'an okuyamasa birine okuttur Okuyan çok bulursun. Yüzüne okuyan bulursun. Birine okutursun sen dinlersin. Mutlaka innafetehna. Ne buyurur? Hufiz zâlikel âm. O senenin korumasıdır. Mücerreptir, denenmiştir, hak bulunmuştur. Eğer ilk geceyi kaçırırsan tabi sene yok. Ramazan'ın ilk gecesi İnna ile. kılarsan iki rekat o sene, o sene ne demek? Bir daha senenin Ramazan'ına kadar mahfuz. Bitti. Ne kolera, ne kolera, ne korana, ne bela, ne musibet. Allah'ın izniyle. İnnafettihanna'nın fethiyle, bereketiyle. Bütün bereketler Kur'an'dadır, Allah'ın kelamındadır, kelimatındadır kardeşlerim zikirdedir, duadadır. Onun için bunu da söylemiş olayım. Sakın terk etmeyin. Bunu da özellikle e, bunu kessinler arkadaşlar. Bunu bir hafta boyunca versinler. İnşallah kimse unutmasın. Müslümanlar bu saatte dinleyemeyenler, katılamayanlar var. Onlar da mahrum olmasınlar. Şimdi efendim, e, dualar zaten okudunuz. Okuduklarımızdan sonra dualar yapalım. Biz şimdi e, sadece bir e, efendim 25 kere istiğfar okuyalım. E, ondan sonra 100 kere elme tevhid okuyalım, 100 kere Besmele okuyalım, 100 kere la hale okuyalım, hemen dualarımıza başlayalım. Bir de 136 kere el mümin bir şerifi. Bu işin sırrı el mümin bir şerifindedir. O onsuz olmaz. Cebi hatalarımızdan estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. estağfirullah استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر العظيم الذي الله الله الله العظيم الذي الْحَيَّ الْقَيُّوْمَ وَاَتُوبُ اِلِهِ Şimdi e, Kelime-i Tevhid bin kere okunuyor tabi her sabah da. Şimdi biz ne yapalım? E, yüzer kere okursak burada bu kadar insanla beraber yüzlerce, binlerce okumuş oluruz. Estağfurullah. بِاللّٰهِ La ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la ilah illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, la illallah, öyle buyuruyor. Allah Teala bir kuluna son derece gazap etse bir kelimeyi tevhid ile Allah'ın gazabını geri çevirir Bir kelimeyi tevhid bütün müşriklerin bile günahlarını affettirecek kadar kuvvetlidir buyuruyor. Yani imana gelseler. Onun için e, kelime-i tevhid şimdi bize Allah gazap etti belli. Bu gazabı kaldırması için okuyoruz. Sahi billah. La illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La ilahe illallah. La illallah.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 Adem Aşağı, ilmü Allah, Allah, Allah, Allah, Amin. Şu seher vaktinde duaların yüzde kabul olacağı saatte helmin selim fatoya bir şey isteyen var mı vereyim helmin şey dami festeji bile dua dem varım kabul edeyim helmin müptelen fakat belaya tutulan var maafiyet vereyim buyurulan şu nida gelen her gece olduğu özellikle Cuma gecesinde yüzde kabul saatinde. Rabbimiz ya Rabbi, Sūhānā Rabbī al-Aalīm, al Rabbil ‘alīm, al-salāt ala sīd al-muṣallīn, Muḥammad Muʿālī alī, sāhibi jamaʿiyyat, Ya Allāhu ‘alī, wa azīm, wa hālim, wa alī, wa Ya Allāhu ‘alī, wa azīm, wa hālim, wa alī, wa Ya Allāhu ‘alī, wa azīm, wa hālim, wa alī, wa La ilaha illā ta, la nābdu illā ya, faafūn nā wa afūn nā, Allah merjanı aşıhabı Nebi K. C. Allah teala'nın istenmeyi ve kıyırolcuzuza, Khalid bin Zayd, Abu Iyubunun sari, Muhammed binun sari, Ahmed binun sari, Hamid binun sari, vesayiru sħahabet elmedfunin fi ādil beldet elmahrusin, amin Allah merjanı, şuḫuna kıyırolcuzuza, şeikhuna ve alḥadil elḫisxa alḥaj Mahmud ve lof, kaddes Allah şraru bin Ali, Allah miyarhımın ya Rahman Ya Rahim Ya Hayy Ya Kayyum Ya Rabbi Ya Semavati Ve Yerzi Ya Delal Al Jalal Ve Al Ya Delal Al Jalal Ve Al Ya Delal Al Jahan. Rabbena Rabbena Rabbena Rabbena Rabb. Ya Rabbi Sen Fazul Kerem ile okumuş bulunduğumuz 13177 adet Kur'an-ı Kerim hatemah-ı şerifesini 2.886.406 adet Nuh suresi celile cevilesine 2 milyon 741 bin 637 adet okumuş olan قُلِ اللّٰهُمَّ مَعَلْكَ الْمُلُقُ عَدْ جَلِ الْجَمِلَىٰ cemilesini 3 milyon 255 bin 873 adet okunan قُلِ اللّٰهُمَّ مَعَلْكَ الْمُلُقُ cemilesini جَلِ azamların bunda gizidir 583 bin 29 adet ayet kürsi 548 adet Hz. Osman Efendimiz'in tertibine göre haftalık yapılan Hatemat-i Şerife'yi, 18 milyon 539 bin 360 adet Fatiha-i Şerife'yi, 20 milyon 824 bin 223 adet Salavat-i Şerife'yi, 93 milyon 455 bin 941 adet La ila ila subhaneke i̇sm Şerif'ini, 186 bin 513 adet Fetih Sûreti cellesini, 3 milyon 408 bin 82 adet Yasin Şerif'i, 87.250.740 milyon 25070040 istifarlarımızı 1 milyon 73 bin 480 vekil Zikri Cel Cemillini 11 milyon 732 bin 480 dal kelime i tevhid 2 milyon 831 bin200 ikhla serifi 378 bin600 yani Kesel cemlesini cemresini 7 adet e kuran Azim şu anda geçen Tehlilat, Ayâtü'l Beyinatı onlar çok kuvvetlidir. 2 12225 adet Âmenen adet Besmele-i Şerif ve 106813 adet salat Münciye 446090 adet Salât Tefriciye 72 adet Salavat Kübra 7220 e, 7728 Selamun Kevlenât Celle Celalü'l Cemalesini <gülüyor> Seyh Hüccemü'l Cemaat Celle Celalü'l 10 bin adet e, Sübhane'l-Hayyil Kayyum e, ismi şerifini, hatını 168 bin adet 841 La Havle-i 105 bin 550 adet e, tesbihatı, e, tesbihatı, 74 bin 216 adet e, Ya Kerîm En Tel Kerîm, 2950 adet e, 76 bin 780 tekbiratı, e, 7 adet delâil Hayrat katb Şerifini, 6 adet şifa Şerif katb Şerifini, 38 adet Dürr-i kasidesini, Kelime-i Kelime-i Tevhidleri, e, 100 adet erbain İdrisiye hatemat Şerifini, çok kuvvetli ispazım, en süratli icabet erbain İdrisiye dedir. 4 adet Evrad-ı Behayye'yi, e, 1908 adet tebari Şerif, 11 bin adet Tevbe Suresi, 1925 adet Bakara Suresi, 71 adet Asr Suresi, 492 Vaka Suresi, 265 Cuma Suresi, 1678 inşirah Suresi, 68 adet Kaf Suresi, 285 adet Muhammed Suresi, 68 adet Kef Suresi, 26 adet Ahkaf Suresi, 12.654 ahl İmran Suresi, 158 adet Secde Suresi, 271 adet Mülk Suresi, e, Nazihat Suresi, e, 1415 Nebe Suresi, 60 adet Nur Suresi, 3729 Rahman Suresi, 150 adet Kıyamet Suresi, 10.200 felak Nas sureleri Muhafizeteyn, şerifeten 140 adet Hadis Suresi, Celle Cemilesi, onu da biliyorsunuz başında İsmi Azam vardır. Hürmetine ya Rabbi! 240 adet Duhan Suresi, Haşr Suresi, 5242 adet Hucurat Suresi, 340 bin adet En'am Suresi, celîle Cemilesi, 46 adet Enbiya Suresi, 588 esma Hüsna ve ya Rabbi milyonlarca adet okumuş olan Esma-ül Hüsna'dan ismi Şeriflerin e, her birerleri burada ee, sana arz edilmiştir, ee, kabul makamına sunulmuştur, icabet mahalline Ya Rabbi, e, bizler tarafından sen her şey ayandır. kimlerin okuduğu, nerede okudukları, ne hal okudukları, ne darda oldukları, ne dilekleri bulunduğuna dair, her şey sana malumdur. Ya Rabbi, sana e, tarif gerekmez Ya Rabbi, e, senin bilmen, e, her şeyi bilmen bizim şu halimize kâfidir Ya Rabbi. Sen Fazbu Kerem'inle e, okunmuş olan, bize hepsi ulaşmıştır. Ali Polat hocamız aradı, onda nüh Hepsi bize ulaştı, bunların hepsi yazıldı. E, Türkiye'nin her tarafında, dünyanın belki binlerce mesajlar geliyor. Binlerce bak, mübalağa değil. Bu kadar okuranların her birerleri bize ulaşmıştır. Allah'ımıza zaten ulaşmıştır. Okunduğu anda Allah'ımız bunları görmüştür, işitmiştir ve bilmiştir. Niyetlerimiz Rabbimize malumdur. Kurban oldum sana Allah'ım. Ya Rabbel alemin hatim duaları, hatim yapıldığı vakit yapılacak dualar asla reddolunmaz. Her Müslümanın her gün ve gecede bir tane müstecap da davesi vardır. Hadis-i şerifte buyuruyorsun. Hatim duası <gülüyor> Hatim bittiği zaman 70 bin melek salavat ediyor. 70 bin melek hatim yapana. Burada 13 bin 177 tane 70 bin melek Hatimler bitmiş çünkü bu kadar yet, yetmiş bin melek i Kiram hazarat. Diğer Sure-i Celilelerle müvekkel olan cümle Melaike-i Kiram Hazaratı. Ve bu Sure-i sure Celle-i e, ayatı âyâtı, beyinâtı ve kelimâtı beyinâtı, âliyâtı ve hûrûf-u mübeyinâtı bütün bunların her birerlerinin havasları vardır, tasarrufları vardır, kutlamları vardır, müvekkel melekleri vardır. Kurban olduğum sana Allah'ım bu içine düştüğümüz bu azabı, bu belayı aç bizden Ya Rabbel Alemin. ...okunmuş olan bütün zikirleri, virgileri kabule karin eyleyip... ...sahiplerinin niyetine kabule karin eyleyip... ''Ya Rabbi, Ya Rabbi bu okunanlar hürmetine kurban olduğum sana Allah'ım... ...bize ancak senden gelen, bize senden gelen Hazreti Kur'an kurtarır... ...senin bize öğrettiğin Habibin vasıtasıyla zikirler kurtarır, dualar kurtarır... ...kaderi bile geri çevirir, dua belaları geri çevirir... ...buyuruyor Habibin öğretti bize sallallahu aleyhi ve sellem... E, ...duadan aciz kalmayın... لَنْ يَهْلِكَ مَا Duâ edip de helak olan bir kişi yoktur buyuruyor. Bir fert dua ile helak olmaz buyuruyor. acizün النَّذْمَنْ اَجَزَ مِّنَ الدُّعَ En beceriksiz, beceriksizin beceriksizi yani... Kılın kıpırdayamayacak, kafan sallanamayacak olsa yine kalbinden bile dua dersin. mübarek adam, duayı da beceremeyen neyi becerecek? acizlerine acizi duadan aciz olandır buyuruyor. Ya Rabbi sen bizi aciz bırakmadın. Kurban bu saatte kaldırdın, kıldırdın. Dualara muvaffak eyledin. Bu kadar sureler okumaya, bu kadar Müslümanlar kardeşlerimize muvaffak eıldin. Biz de sana arz eyledik. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Allah'ım Rabb'en keşif annel azabeyna müminun. Rabb'en keşif annel azabeyna. Rabb'en keşif annel azabeyna müminun. Allahümme sekkin sadmet heybeti ceberut, melekut. حتى نتشبث بأذيل لطفك ونعتصم بك من إنزال قهرك يا هذا القوة الكاملة والقدرة الشاملة والرحمة الواسعة يا حي يا قيوم يا بني السماوات والأرض يا هذا الجلال والإكرام يا هذا الجلال والإكرام يا هذا الجلال والإكرام يا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا يا رب يا رب يا, يا ربي يا ربي ربي ربي ربي, ربي. Allah'ım âmîn, Allah'ım âmîn, Allah'ım şu saatte belaları kaldır, mikropları kaldır, vebaları kaldır, illetleri kaldır, marazları kaldır. Kurban olduğum sana Allah'ım okunan Kur'an-ı Kerim beyna beynâtu hürmetine, Allah'ım sen. Senden bize gelen rahmetler hürmetine, senden bize nazil olan bereketler hürmetine. Kurban olduğum reddolmaktan muhafaza ile. Ya Rabbi dua kaderi de geri çevir. Sen kaderimizde daha beteri varsa da çevirirsin ya Rabbi. Sana kim karışabilir ya Rabbi? Kim itiraz edebilir ya Rabbi? mahve ispat senin yedi kudretindedir ya Rabbi. İzlediğini silersin, dilediğini sabit edersin. Bu virüsü, bu mikrobu, bu vebayı ya Rabbi. Mahveyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi, mahveyle ya Rabbi. İzaleyle ya Rabbi, çözüme uğrat ya Rabbi. Çözüldür ya Rabbi, tesirini izaleyle ya Rabbi. Kimseye bulaşsa da bir şey yapamayacak hale getir. Ya Rabbel alemin her şey senin. Lutuk elenin dahilinde ddir. Ya Rabbi veya kıyır Nasırın, bi külkü, ya alem bi külkü, ya kibri bi kül. Ultfbina, ya ya alem, ya kibri. Ya lütfi bi külkü, ya alem bi külkü, ya kibri bi Ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan bi ya aliman bi ya akhbirun bi khalqi Ultuf bina ya latif ya alim ya khabir ya latifan lem yezel, ultuf bina fi ma nzel enta al lem tezel, tazal ultuf bina bel muslimin ya latifan fi ma ya fi ma ma ve halin am ve la tefriji karbuna al qadaa ihtiyacatna ma aqdarak enta siqatuna ve recauna fi ey Allah'ım senin seni noksan sıfatlardan tenzih ederiz zulümden tenzih ederiz cimrilikten tenzih ederiz sen ac acziyetten tenzih ederiz sen bizi işitiyorsun kurban olduğum her şeye kadirsin ya rabbi verebilirsin ya rabbi lütfedebilirsin ya rabbi bizim kurtarabilirsin ya rabbi ne kadar hilim sahibisin. Daha büyük belaları hak ettik yine bu kadarla iktifa ettin. Kurban olduğum sana Allah'ım ne kadar hilim sahibisin. Ya Rabbi ne kadar azamet sahibisin. Bizim halimiz hakkında dur başımıza gelen bu bela hakkında ne kadar ilim sahibisin, malumat sahibisin. Ya Rabbi bizim bu belamızı açmak hususunda ne kadar kudret sahibisin. Kurban olduğum sana Allah'ım biz sana hüsnü zannettik. Bu kadar ayetler okundu, zikirler okundu. Bu dualarla belalar kalkacak diye Hüsnü zannettik. Ee, ya Rabbi, daha buluğa bile ermemiş. Nice hafızlarımız var. Binlerce hafızlarımız var. Medresemizde hafızlar okuyorlar. Bütün Türkiye'mizde ve İslam aleminin hepsinde bu kadar hafızlar yetişiyor. Bu Kur'an ehli sabiler hürmetine, Allah'ım yaylımdaki hayvanlar hürmetine, emzikteki günahsız bebeler hürmetine, rükudaki secdedeki e, yaşlı dedeler, neneler hürmetine, Allah'ım kutuplar hürmetine, gavs azam hürmetine, Allah'ım sen fazl-ü kereminle ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sen fazl-ü kereminle lütfeyle kerem eyle, bu belamızı açmak için hususunda hüsnü zan ettik sana. Karşılığımızı da hüsnü zanına göre bize muamele eyle. Bunun karşılığında sen buyuruyorsun ki zann abdibi, Maşa. Kulumun zannının yanındayım. Benim hakkımda ne düşünürse öyle muamele yaparım. İstediğini düşünmesine müsaade ediyorum. Biz de sen hakkında ya Rabbi, şu anda zanda bulunuyoruz ki dualarımızı kabul ettin. Bizi bu beladan azat ettin. Bizi hürriyetimize yeniden vasıl ettin. Ve Ramazan-ı Şerif'te bereketlere kavuşturacaksın. Ve Ramazan-ı Şerif'te bizleri namazlardan, zikirlerden, teravihlerden mahrum etmeyeceksin. Bu ile katletmeyeceksin, kahretmeyeceksin. Hüsnü zanlımız budur. Evimizi, ocağımızı, mescitlerimizi, medreselerimizi bizimle mamur edeceksin. Helak etmeyeceksin bizi. Biz böyle hüsnü bulunuyoruz. Sen de bize emrettin. Hüsnü bulunu. Ben hüsnü göre muamele edeceğim. O zaman bize, karşılığımıza, hüsnü göre bu Okuduklarımız dualarımızın karşılığında mükafatımızı hüsnü göre bize muamele, hüsnü göre bizim sanal karşı hüsnü göre bize muamele lutfeyle, keremeyle, kerem eyle, rahmet eyle, azabını, gazabını defu, rafu izâle Amin Allah'ım. Subhaneke mâ ahlemek ve bihâlina mâ a'lemek. Bu duanın manasını verdim. Subhaneke mâ ahlemek ve bihâlina mâ a'lemek. Ve alâ tefrici karbuna ve gadâyi hacetina ma ekderâk. En tefikatuna ve Güvencemiz sensin. Umudumuz sensin. Sığınağımız sensin. iltica mahallimiz sensin. Senden gayrı kimseye sığınamayız. Kimse bizi kurtaramaz. Ya Rabbi ümitler tükendi ya Rabbi. Bütün ya Rabbi tevekküller boşa gitti. kimse itimatlar ya Rabbi faydasız çıktı. Ancak sana tevekkül ettik. Ancak sana itimat ettik. Ancak sana sığındık. Ancak sana yalvarıyoruz. Ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi Allah'ım. Malike <gülüyor> yev middini yâken abidü ve مالك يا يمديني اياك انا اعبدك اياك سبحانك ما احلمك بحالنا ما علم تفريج كربنا وقضاء حاجتنا ما اقدرك انت ثقتنا ورجاء رجاء الحسن الظن فيك جزانا آمين آمين آمين. يا ya, Rahim. ya Rabbi efendi hazretlerimize hayırlı uzun ömürler ihsan eyle. Sıhhat ve afiyetler ihsan eyle. Ümrüne bereketler ihsan eyle. Ya Rabbi ağırlığına sancılan hiffetler ihsan eyle. Ya Rabbi sen onu başımızdan eksik etme. Ya Rabbi yokluğunu gösterme. Ya Rabbi sen fazu kerebinle. Ya Rabbi eskisinden ziyade sıhhat ve afiyetine malik eyle. Kurban olduğum sana Allah'ım bu dine çok hizmet etti. Senin yoluna çok hizmet etti. Şeratı, tarikatı, sünneti, ehlifnet ihya etti. Sen de onu ihya ile, ya sen de ona ibadet sen ya Rabbi fazl-u kerem eksik etme ya Rabbel alemi. Bizden dua sen bu saatte amin diyen nice kardeşlerimiz şunbarak cuma sabah e, cuma sabahın ilk vakitlerinde duaların reddolmadığı saatte ya Rabbi sen fazl-u kullarının ne hayırlı muratları varsa şu anda amin diyenlerin işlerinde ne niyetleri ve dilekleri varsa meşru olan diyetleri hususunda onlara icabet eyle ya Rabbi isticabet eyle ya Rabbi her türlü hayırlı muratlarımız her dileğimizin ihsan eyle ya Rabbel Alemin Ya Rabbi bir hanım teyzemiz ve iki kızıyla beraber efendi hazretlerimizin de sevdiği bir hacıhanemiz Denizli'den İki de kızıyla beraber bu koronavirüsle yakalanmışlar. Onlara da Ya Rabbi acil şifalar efsane ile dertlerine devalar ikram eyle, fazlu keremüyle eskisinden ziyade suhat ve hafiyetlerine malik eyle. Ya Rabbi cemaatlerimizden, sevdiklerimizden, tanıdıklarımızdan ve tanımadıklarımızdan, Müslüman kardeşlerimizden kimler koronaya e, yakalanmışsalar, ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi sen fazu keremine onlara acil şifalar idrak eyle. Ya Rabbi yetiştir Ya Rabbi şifalarını, devalarını Ya Rabbi. Sıhhatlerini, afiyetlerini iade eyle Ya Rabbi. Vücutlarına kuvvet, ciğerlerini sönmekten muhafaza ile Boğazlarındaki ağrılarını izale ile Ateşlerini tekvif eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi sen fazu keremine Ya Rabbi. Tekvif ahadleri hürmetine Ya Rabbi. Çok çile çekiyorlar ateşler, hummalar, sıtmalar, titremeler, yanmalar tombalar kurban olduğum sana Allah'ım takdir eyle ya rabbelani hafifefallahu ankum alime enne fi'l qadafa atkermetü hürmetine zeki takfifu min rabbikü ve rahme kuran azim şu anda geçeceğim bütün takfif adetleri hürmetine hafiflet ya rabbi sen fazl u kerem ile yarabbi. olan ya rabbi ehli sünnet müslümanlardan kardeşlerimizden bu korona'da şehit düşen hepsine de rahmet eyle ya rabbi rahmetinle utulma muamele ile yarab sen yatlan mahve ile ya rabbi hasenata ile ya rabbi Amin, amin, amin. Ve sallallahu te'ala ala Mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme teslimen kesiren bilhamdülillahi rabbil alemin. Amin, amin, amin. İlahi şerefi ruhin Muhammed sallallahu te'ala alihi ve sellem ve ve sahbihi ve şahit. Efendim, sallallahu aleyhi ve sellem beytin ve ruhuna şu saatte arz olunmak üzere buyurun. El-Fantihah. Bismillahirrahmanirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. İyâkone abdûn yâkone sâinuhnâ s-sırâta n-us-taqînâ s-sırâta'l-ledînâ na'amte aleyhim gâyril maghbûbi aleyhim al-Allah. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Amin Allah'ım. Ya Allah, ya Vâhidu, ya Ahadu, ya Vâcidu, ya Cevâdu, ya Kerîm. İnfâhnâ minkâ binefhati khayr inneke alâ kulli şeyin qadir. Amin deyim. Bu dua çok büyük. Efendimiz sallallahu aleyhi ve Fatiha okunduktan sonra okunuyor bu. E, bu dua 11 kere okunduğu vakitte Allah Teala'nın bütün rahmet esintileri, nefahatı e, üzerlerimize, evimize, ocağımıza bulunduğumuz her mekana esecek. Rütfüyle, rahmetiyle bize muamele edecek. Amin. Ya Allah'u ya vahidu ya ahidu ya vacidu ya cevadu ya kerim minfahna minke bin nefahati khayrinneka alâ ikulü Ya Allah'u ya vahidu ya ahidu ya vacidu ya cevadu ya kerim minfahna minke bin nefahati khayrinneka alâ ya Allah, ya bir, ya ya var, ya cavad, ya Ya Allah, ya bir, ya bir, ya var, ya Allah, ya Allah, ya, ya, ya Allah, ya Vahid, ya Vahid, ya Vajid, Allah, ya Allah, ya, ya, Allah ya, pues Allahumma ya Allahumma Amin, ya Allah mamin. Allah, <basics une> أمين الله مصلّي على سيدنا محمد صلاة تنجينا جميع وتقضي لنا جميع الحاجات جميع السياد الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة ما بعد آل حسبنا الله من يعملك حسبنا, حسبنا الله حسبنا الله من يعملك حسبنا الله حسبنا الله من يعملك حسبنا الله Hasbi unallahu ve ni'mel vekil maula ve ni'men nasi'ur refranek robbana ve ileykel masiir sallallahu aleyhi ve sellem. teslimen كثيرا ve hamdülillahi Amin Allahu amin. Biraz tamaj. baş Şerif'e başlıyoruz. Arada dünya kelamı konuşmayalım. Benim ilanlar okuyoruz. Allahu Teala Hazreti selamı da bizlerden haberdar eylesin, dualarımızı amin demesini nasip eylesin. Hazır Aleyhisselam'ın tasarruflarıyla, öğrettiği bu virdin berekatıyla Rabbim bu azabını, gazabını üzerimizden refah eylesin. Amin. Şimdi yedi kere okuyoruz. Fatiha-i Şerife. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. El-Rahmanirrahim. İyâkone abdûn yâkone esta'inuhdina s salâtul mustakâtul l l l l l بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين عليهم غير المغضوب عليهم الوضع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا Güçlü olanlar, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle, Allah'ın Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Rahmanirrahim. Malik yemin din iyaak. Nasibdu iyaak. Nassteain. Hedin al Mustaqim al-cıraza. Ladinan. Umet alehim. Gair al-maghzub Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Mustaqim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 يادي كره بِرَبِّ النَّاسِ الناس استعاذ بالله بسم الله الناس الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس في صدور الناس ينجع الناس الناس الناس الناس الذي الناس الناس وَاسْبِرْ نَاسٌ نَجْمَةُ نَاسٌ شَبَانٌ رَحِيمُ الْعَوْذُو بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكُ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ مُشَرِّرِ الْمَسْعَى سِلْخُ قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس يا ذكر الفلق سوره سجدة بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلك من شر ما خلق ومن شر خاص ومن شر النفاثات في العقد القديمه شر حاسد اذا حسد برب الفلق من شر ما خلق من شر ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد نقول برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد اذا حسد ومن شر النفاثات في العقد القديمه من شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم نقول برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد ومن شر النفاثات في العقد من شر حاسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق ومن شر النفاثات في العقد من شر بسم الله الرحمن الرحيم نقول اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ومن شر النفاثات في العقد من شر بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر حاسد احسد ومن شر الجنين نفاثات في العقد من شر حاسد يقدر اذكر اخلاص شريف استعذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله Lam yıldı olam Allah, had Allah. Lam yıldı olam yola had Allah. Lam yıldı Allah, had Allah. لم يلدوا لم يولدوا لم يكنوا كفؤا الله كل <قل> ياء الكافرون يذكر <يدك يلأ> السعيد بالله بسم الله الرحمن الرحيم كل <قل> ياء الكافرون لا عبدون ما تعبدون ولا تعبدون ما عبد ولا نعبد ما عبت ولا تعبدون ما عبدوا لا عبدون ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما لَا أَعْبُدُ مَا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ لكم دينكم اليدين بسم الله الرحمن وحبيبكم ياهم الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون. ما أعبد ولا ما عبدتم لا ما لكم دينكم اليدين مش الرحمن لا أعبد ما تعبدون ما أعبد ولا ما عبدتم لا أنتم عابدون ما İnukum eli din, şemlağın ruhunu ruhunu kudiyan, kafir olanlar, la olmayanlar, mağbide منزل الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيرون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤده حفظه، وهو الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه ولا له ما في السماوات وما في الأرض. اشفعوا عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا يحيضون بشيء من علمه إلا بمشاء وسعى كرسيه السماوات ولا يؤده حفظه وهو العلي العظيم الله لا إلهنا هو الحي القيوم لا تأخذه سنته ولا نوم ما في Mân zâllezî yeşfâû îndehû illâ bîîznihî alâm mâ bîl-eydîhîm vââ khalfûm vâ lâ yuhîdûne bîşeyim min uyuhîhî lâ'ın başı şâ kursîhûl-semaavâti vâ lâ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 يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يبحيضون بشيء من علمه إلا بإشاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما الله لا إله إله الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ لا لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ ya 'lamu ma bayne aydihim wa ma khalfahum wa la yuheetoona bishay'in min 'ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardha wa la ya'uuhu hifzuhuma al-'aliyyul edikere la ekleyelim bazı rivayetlerde var Subhanallahi ve'lhamdülillahi <Sessizlik> La havle ve la kuvvete illa billahi aliyil azim. Subhanallah ve elhamdülillahi ve la Allahu Allahu Allahu Şimdi barik, kere. Muhammeden, Say��etidina Muhammed'in M primo, e isn'tiah CHA この éX 1都前 MICHAEL ı Alayime veят'Station Surah Aleyna M notion,"iyan trzeba da PLAYERm toute. Allah'a salli aïn� ve m Shitum wa answer bueno allay Iyquaduan veεί-e當an Allah'a Swabeyyy wa salli wa salli kabul collapsed يا <تضحفين> رسول <favorable سده> الله يا رب بني علينا بعض الرحمه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد صل على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم في العالمين وعلى جميع الانبياء المرسلين وعلى ال المتابعين انك حم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد على سيدنا محمد صل سيدنا في العالمين وعلى جميع الانبياء المرسلين وعلى المتابعين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 جمع الوليمة المرسلين واللقاء الحميد اللهم صلی وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى أسهل صلیت وبرك تعلی سيدنا عبر وعلى آل سيدنا عبر في العالمين وعلى جمع الوليمة والمراسلين وعلى والتابعين فعلينا حميد Amin. Şimdi duasını okuyoruz. Birlikte okuyalım. اللهم اغفر لي والوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والأموات إنك برحمتك يا أرحم الرحمن اللهم افعل بي وبيم عاجلا وعاجلا في الدين والدنيا والآخرة ما أنت له أهل ولا تفعل بنا بما يا مولانا. ما نحن له أهل إنك غفور حليم ودود كريم الله في اللهم اغفر لي والوالدين ول... ال... مو... اف... والوالدي والجميع المؤمنين والمؤمنات وال穆سلمين والمجتمعات الأحياء منهم ولا اللهم افعل بي وببي معاجلا معاجلا في الآخرة جمعنت له أهل ولا تفعل بنابي ما نحن لو أهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اللهم اغفر لي والوالدين والجميع المؤمنين والمؤمنات وال穆سلمين والمجتمعات الأحياء منهم لا ممات برحمتك يا رحمن راحم اللهم افعل بي وببي معاجلا معاجلا في الدين والدنيا خربجما انت له اهل ولاه تفعل بنا بي يا مولانا ما نحن له اهل غفور حليم جواد كريم الله والجميع المؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم اللهم افعل بي وبمعاجل ما اجلنا في الدين والدنيا والاخره ما أنت له أهل. يا مولانا ما نحن له غفور حليم جواد كريم اللهم اغفر لي والجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم bir rahmetike ya erhamer rahimin allah mef'al bi ve bi muacilen muacilen ve dunya ve ahireti ma ente le ehl ve la tef'al bina bi ma ma ulana ma nahnu le ehlke halim amin allah amin ya rabbi desinler allah ve li allah ve ve ma ve la ya müslanan, muanehin olu, ehlini kafurun, halem, jowadun kريم, rafı rıhım, Rabbı iftili ve Allah, Allahı iftili ve allade ve tümüyle müminler ve müminaj ve Müslümanlar ve Müslümanatla hıyar, minum Allah'ın rahmeti, Ya Rhammır rıhım, Rabbı iftili ve ve allade ve ve müminaj ve Müslümanlar ve Müslümanatla hıyar, minum Allah'ın rahmeti, ve Salli ala seyyidina ve aleyhi ve sahbihi ve Bu müsebbahattan sonra da 21 kere diye hatırlıyorum Ya Cebbar ismi şerifi okunacak. Ya Cebbar ismi şerifini okuyalım. 21 kere Allahum salli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 e, dua vardır. E, bu duayı da birlikte ben okuyayım. Siz de amin deyin. Kendileri okuyanlar 291 291 sayfeler. Allah amin. Sübhane rabbiyel aleyl alel vâb. Elhamdülillâ rabbil alemin s-salâtu vesselam. Ala Alâ seyyidil mursalîne muhammedin ve alâ alâ sahbî ecma. Allahümme binûri kehtedeynâ. وبفضل كاستغنينا وبك أصبحنا وبك همسينا ذنوبنا كثيرة بين يديك نستغفرك الله ونتوب نتوب إليك يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان نسألك الأمن والأمان من زوال الإيمان والعف عما ما وكان يا حنان يا منان نسألك الأمن والأمان من زوال الإيمان والعفو ما مضى وكان من رحمتك يا رحم الرحيمين من رحمتك يا رحمن الرحيمين من رحمتك يا رحمن الرحيمين يا رباه يا رباه يا رباه جل جبار ويا جبار ويا جبار ويا جبار ويا جبار ويا جبار ويا جبار ويا جبار ويا جبار يا جبار يا جبار اللهم بنا من شر الفضيحتين وظلمه العينين وهموم الفقر والدين بحرمه جد الله تعالى عليه وعلى اله وسلم اللهم بنا نعوذ بك العينين وهموم الفقر والدين بحرمه جد الله تعالى عليه وعلى اله وسلم اللهم امين اللهم بظلمه العينين وهموم الفقر والدين بحرمه جدي الحسنين صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله bütün bu belaların defografu izali olması için bütün hayırların husulü, niyeti için. El Fatiha. Sahibi ve sellem. Ben Fatiha'yı okurum. Size şunu duyurayım. Siz Fatiha'nızı okuyun. İnşallah Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi önümüzdeki Cuma gecesi saat 3'te sahurdan evvel buluşuyoruz. E, dualarla, zikirlerle e, mübarek Cuma gecesini ihya-i ediyoruz. Bu belanın kalkması dua diyoruz. 70 bin Enam Suresini unutmuyoruz. On kere Ahkaf suresini böyle onar kerelerle okumaya devam ediyoruz. Nuh suresi, onda duasıyla beraber. Yen çıkan kitaptaki Ahkaf suresinin duasıyla birlikte. Hepsinin peşine duası var. Sayfalarını söyledim. Ondan sonra arasanız bulursunuz sağ taraftan kitabın. Hemen inşallah okumaya başlarsınız. Haftaya kadar ne okunursa onunla duasını yaparız. Bir de şöyle niyet ettim. Orucağızınıza tamamen sahuru bitirdiğimiz anda ee, sahurdan evvel işte yarım saat kala bırakırız. Herkes yemeğinizi yersiniz. O arada e, sahuru biter bitmez 14. Sesi yapalım. Çünkü Efendi babamız Allah Teala benden azer. Mühimetün liküllü mühimetin, her mühim dert için en mühim çare budur buyurdu. Onun için e, nasılsa e, imamlık-cemaatlik aynı yerde bulunmak imama uyma niyeti şart değil. Ama çoğunuz 14 secdeyi ayet okuyamıyorsunuz, edemiyorsunuz. Ee, tabii ki namaz kılabilen hanımlarda namaz kılabilenler buna dahil olabilir. Hemen imsak olur olmaz siz de işte ağzınızı çalkaladınız falan 5 dakika sonra 15-10 dakika müsaade edelim hani belki abdest tazelersin savurdan sonra 10 dakika sonra da ona vakit koyarız. Ona göre kendinizi hazırlayın. Biz de buradan kıbleye döneriz. Secde hatleri okuruz. Hepimiz evimizde, ocağımızda nerede bulunuyorsak 14 secde yaparız. 14 secdeden sonra da ismi azam yapıyoruz. i̇sm azam dualarıyla kimin ne sıkıntısı varsa 14 secdeyle mutlaka kaldırılır. E şimdi tabi böyle tek tek kaldık ama e, madem cemaatle namaz gibi değil 14 secde okuduk mu canlı yayında okunursa herkese farz oluyor. Dinleyen herkese farz oluyor. Ama kadın hayızlı nifaslıysa duysa da farz olmuyor. Dursa da farz olmuyor. Yani temizlendikten sonra da ona üzerine borç kalmıyor. Çünkü ehil değil şeye. Namaza ehil değil, 13'ün Ama geri kalan e, kardeşlerimiz, efendim, secde yapamayacak olanlar yani şey olarak abdesti i müsaitliği bilmem ne, onlar dinlemesin zaten. E, canlı yayın olduğu için dinleyene vacip oluyor. Dinlerse de, o anda yapamazsa da sonra da yapar. 14 kere secde yapacak yani, vacip olursa eğer o anda yapamazsa o da ayrı bir dava. Yani o anda yapmak şartı değil, üzerinde kalır, yapması lazım. Önümüzdeki haftada 14 dört çünkü neden? Oruçluğunun duası olmaz. Ben zaten tutamıyorum. Ben malülen emekli olmuşum. Siz oruca niyet edeceğiniz için tam da ramazan şervi ilk sabahı bütün Müslümanlar affederim buyuruyor. 14 secdede de la ilahe zalimin onu 41 kere okuyacağız. Yani ne demek? İşte böylece onu işte her secdede üç kere okusak yani zaten 10 tanesinde 30 eder. Anladın mı? Ona göre 41 la ilahe illa antesubhanike zalimin onu da böylece secdelere. Ee, herhalde sonuncusuna iki düşüyor falan. Bu şekilde e, secdeleri bitireceğiz. Ondan sonra ismi azam dualarımız var. Onları yapacağız. Ramazan ilk sabahından sonra inşallah belalar def olup kalkacak. Ondan sonra zaten biz dedik rahmet faslındayız. Evvelü rahmetün başı rahmettir. Hem şu mübarek ezan saatine bak cuma sabahının ezanı e, başladı. Ezan saatinde yapılan dualar asla reddedilmez az kişinin duası reddedilir. Ezanı duyup da dua ederken az kişinin duası reddedilir. Allah bizi azlardan yapma ya Rabbi. Kabul olunan çoklardan yap ya Rabbi. Reddolunan azlardan yapma. Ya Rabbi Allahumme salli ala seyyidina Muhammed. Ve ala. Bir hakkı sevdi Muhammed ve cay sevdi Muhammed ve al i Muhammed. Bir hakkı ileletil Cuma, bir hakkı yomil Cuma. Ya Rabbi dualarımızı kabul etile, Cuma'mızın berekeyle, maddi manevi bereketleri esneler. Azabını gazabını kazabını deforafuzaleyle. Bütün uğursuzlukları Ya Rabbi şahmetlerini kusetler. Deforafuzaleyle. Allah maamin, Allahum salallahu sallamü aleyhi ve sellem. Ona göre savurdan sonra Ramazan ik sabahı hem de Cuma sabahı hem de efendim 14 seyde yapıp dua edeceğiz. Siz de oruç ağızlarınızdan amin dediğiniz zaman oruçlunun duası reddolunmaz ve sa'ilullah fi laihib. Ramazanda Allah'tan isteyen mahrum olmaz. Hüzurdanımız öyledir. Allah bizi Ramazan-ı Şerif'te mahrum etmeyecek. Rabbimiz Teala'nın huzuruna havale ediyorum. Cümlelerce Rabbime emanet ediyorum. Estevdiuke'mullah iletilatullah yu'dairu. Estağğoğullah dinekim Ben sizin üzerinize... E besmele-i okudum. Siz de benim üzerime besmele-i okuyun. Allah Teala'nın isminin Rahman Rahim ismi şerifinden bütün rahmetlerinin, sıfatla rahmet sıfatlarının tecelliyatı cümlemizin üzerine olsun. Amin. Allahu salla ala seyyidina Muhammed ve ala alihi teslimen kesir. Elhamdülillah. Rabbi'l âlemin. Amin. Amin. Amin. Şimdi ben ayrılıyorum. hepimiz zikirlerimizi yapalım. Subhanallahi bihamdihi, Subhanallahil azim ve 100 kere okunuyor. Bu hemen arşa çıkıyor. Arşın altındaki mübarek makamda yüce divanda illiğinde mühürleniyor. Ve sahibi şirke düşmedikçe, kafir olmadıkça, İslam'dan çıkmadıkça ne günah yaparsa yapsın bunun sevabı bozulmuyor. Ve ahirete gittiği zaman e, ne kadar e, sıkıntısı da olsa, sermayesiz de olsa bu tesbihatın sevabı onu bekliyor. Bu ona tas tamam olarak veriliyor. E, ondan sonra ee, zenginlik kapıları açılıyor. Fakirlik zahil oluyor. Bu tesbihye devam edenler e, imsaktan sonra sabah namazını kılmadan evvel, farzdan evvel bu tesbihata devam edenler e, dünyadan kaçsalar da dünya peşlerine koşacağı vaat ediliyor. Dünyadan kaçsalar da dünyanın peş, e, peşlerine koşacağı e, vaat ediliyor. Onun kardeşlerim tesbihatlarımızı okuyalım. Sonra tabii kendi evimizde, ocağımızda mümkünse hanımımızla, çocuğumuzla, kim varsa yanımızda yine mesafeyi koruyarak, yan yana bitişmeyerek, yapışmayarak Efendim arada iki metre, üç metre bulunmak suretiyle e, namazlarımızı eda edelim. Allah-u ve Teala bulunduğunuz her yerde evlerinize, ocaklarınıza bereketler yağdırsın, rahmetler indirsin. Azabını, gazabını cümlemizin üzerinden, evimizden, ocağımızdan, bütün Müslümanların e, yurtlarından def orafu rafı eylesin. Amin. Ee, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in ehli ve ashabının özellikle Halidim Zeynep Ayi ve Nasari hazretlerinin ruhu şerifine niyet edeceğiz. Şunu da söyleyelim. İmsakla sabah arasında zenginlik talebi için okunacaklar var burada. Bu demin söylediğim Sübhanallah ve faziletleri. Bütün mahlukat tesbihle rızıklandırılıyor. Bu tesbihatla rızıklandırılıyor. Esker kitabı birinci cilt imsaktan sonra okunacaklar başlığına 200 e, efendim 2 202. sayfa sabah namazından sonra önce 100 kere okuyana dünyayı musakkar kılacak, emrini amade kılacak, sevabı günahlarla bozulmayacak. Bak günah istiyoruz hepimiz ama bu sevap bozulmuyor, mühürleniyor. Sevabı günahlarla bozulmayacak tespih istiğfar e, bunu bu tesbihatı efendim e, beyan etmişiz. Okunuşu ta sayfa 205'e kadar malumat var. Hadis-i şerifler var. 205'te okunuşu var. Bir de şu duayı aman bu çok önemli. Bir kere okunuyor. Sayfa 205'te fazileti anlatılıyor. Okunuşu 206'nın başında tesbihat. Burada ne diyor? İbni Ayyad. Meşayihtan Eşazeli Meşayiht'inden e, bu zat e, Evliyaullah hiziblerinde mücerrep denemiş olarak kesin kez tahakkuk ediyor. Meşayih hazaratı zenginlik talebi için yani maddi imkanlarınız genişlemek için imsak ile sabah namazı arasında şimdi yani. imsak oldu. Sabah namazı daha farzı kılmadık. İmsak ile sabah namazı arasında okunacak zikirleri hadis-i şeriflerden etmişler Bunların biri de burada zikredilen hadis şeref, Subhanallah azim i Subhanem yemin ve la yemin ona, ve la min minhu, ala la ilahe illa ent. ya men jazur. burada bakarsınız, bir kere peşine yüz kere estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. istiğfar edin. Rızıklar bu saatte dağıtılıyor. Geçimler bu saatte dağıtılıyor. Hanelere, ocaklara, işyerlerine bereketler bu saatte dağıtılıyor. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. Ey Fatıma kızım sakın bu saatte uyuma. Kumi feşhediyiz karabbik. Rabbinin rızıkları dağıtılırken uyursan mahrum olursun. E, kalk şahit ol ve zikre daim ol buyurdu. Onun için bu dua 205'te manası ve fazilet manası çok acayip. Çok acayip. Bunu okuduktan sonra işte 100 kere estağfurullah çekiyor. Bir kere okuyorsun. Demin okudu. Okunuşu 206'da. 206'nın başında. Bunu okuduktan sonra 100 kere istiğfadeden 40 gün geçmeden 40 gün. Bak şimdi 40 günü topla. Bayramdan 2-3 gün sonra 40 eder ha. Şimdilik bir hafta buradan var. 7. O 36-37'de 36 desen 4 gün içinde bile 40 eder. 40 gün geçmeden mutlaka bütün meşayih tecrübe etmişler. Dünyanın imkanları, maddi imkanlar nereden olursa olur müsekkar olur. Topluca gelecektir. Mücerreptir. Denenmiştir. Çok faydalı bir zikirdir. Şu saat rızık saatidir. Unutmayın. Fakirlikten de bana da kimseye de dert yanmayın. Derdinizi Allah'a yanın. Tesbihinizi, zikrinizi Allah'a yapın. Duanızı Allah'ın kapısında yapın. Ve bu zikir Mücerref 40 gün geçmeden darlıktan kurtulacaksınız. Meşayih denemişler, söz vermişler. Zikir, zikir, zikir. Zaten bu saat rızık saati oldu. Sahih hadiste sabittir. 205'te manasını imsak ile sabah arasında zenginlik talebi için okunacaklar diyor. Burada bir kere dua kuruyor. 100 kere de 5'ne istiğfar ediliyor. Ondan sonra sabah sünnetinden sonra Resulullah Efendimiz'in okudu. Allah'ıma Rabbe Cibri ile ve hikaye duası. Ondan sonra kalbin ölmemesi, imansız ölmemek için... E, o, o dua 206'dan 208'e kadar şerif. sonra Efendimizin sabah Sünnetini kıldıktan sonra okuduğu şadet duası, ondan sonra Efendim sahna uzanma e, Efendim böyle sayfeler gidiyor 208, 209, 210 faydalı malumat, ilimler, hadisler, hadisler Efendim Sazim okuduğu Sünnetten sonra okuduğu. Efendim e, çok kıymetli çok uzun bir dua muhteşem bir dua sonra Efendim Hakim İtirmezi Hazretleri'nin Mevla'yı rüyada görüp, e, bin kere rüyada görüp, imanımı nasıl kurtarım? E, i̇şte bu duayı okursan, e, imanın sana bağışlanacaktır buyurduğu dua. Sayfa 217'de. sabah sünnetinden sonra bunlar hep okunuyor. Burada birkaç rivati var. Sonra kalplerin öldüğü günde kalbin ölmemesi, iman sönmemesi. O bir dua var. 40 kere İmam Şahseri'den naklediliyor. Tabii kısası, Ya hayyüya la ilahe illa ente aleyhüzel efendi babamız da yazdı bunu evradi beyinin kenarına 40 kere sabahın sünneti ile farzı arasında efendim kalbin ölmemesini istiyorsan her gün 40 kere ya hayyü kayyum la ilahe kalbin ölmezse ahiretinin cennetinin nuru sönmez imansız ölmek e, uzak olur ve imanla ölmek nasip olur bunlar hep 219 buraları esker birinci citten sabahın şu vaktinde imsaktan sonra Okunacaklar. Sünnetten sonra okunacaklar. Böyle gidiyor. E, sünnetle farzası okunacaklar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna bir fatiha okusun. Peşinden demin okuduğum İnfahni minket duası. Bu duayı bir kere daha okusan e, zenginlik için, izzet için, itibar için bu 225'te. 224-225 bu çok mühim bir şey ya. Yani. E, şeyden Esma İdrisiye'den de burada var. 41 kere Ya Aziz okuyorsun. Sonra 11 kere bu duayı okusun. Sonra 15 kere Ya İlahi Alet-i Rafi'a okuyorsun. Sonra Ya Kayun Felafu Şevmül Ulmî ve okuyorsun. İtibarın 1500 oluyor. İtibarın, izzetin, şerefin, ululuğun, belaların kalkıyor. İbrahim Kûrani Meşayıhtandır, ee, Nakşî Meşayıhtandandır, İmam Rabbani Müdafaa'dan, Ulema'dandır. Ee, o zat da bunları tavsiye etmişler. 225'te, 225'e kadar gidiyor. Gördünüz mü? Boş vakit var mı? Evde kaldım, canım sıkılıyor, ne yapacağım? Ah, esker al, eskar 1'i al, eskar 2'yi al, duaları al, zikirleri al, nefes alamazsın. Yani ne demek? Nefes alacak, boş vaktin kalmaz. Meşayih her vakti zikirle doldurmuş. Zikirsiz adam yaşama Balık zikri bıraksa ortaya gelir ağa tutulur, avlanır buyuruyor hadis-i şerifte. Kuş zikri bıraksa avlanır bu Ali Şerif'de. Biz bu kadar zikirsizle, gafletle yine belayı az bulduk. Daha belaları hak ettik. Zikre dönüyoruz, duaya dönüyoruz, tesbihata dönüyoruz. Gafleti terk ediyoruz. Allah'ımızın kapısına müracaat ediyoruz. Rabbim fazl-i keremiyle, lütfuyla cümlemize. Şumbarek Cuma günde saatinde Şaban Şerif'in sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hürmetine Eman versin, emniyet versin, afiyet versin, sıhhat versin, belaları, gazabını üzerimizden defu rafi etsin. Amin. Belaların ref'i için, duaların kabulü için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaati için, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin devreye girmesi için, Ruhu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e hediye olmak için El Fatiha.